Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz, kalbimize neşe verdiniz. Ah gözüm, bugünlerde beni pek sevindiren bir gelişme var. Hayırdır Acivat, yoksa ev kiraları artık kalktı mı? Değil efendim, hem yok öyle bir şey. Bu gelişme ülkemizle alakalı. Yapma dur dur. Yoksa bizi AB'ye mi aldılar he? Almadılar efendim. Bu gelişme Türkçemizle alakalı. Türkçemizle mi alakalı? Hayırdır birader, neymiş bu gelişme? Efendim, Türkçe olimpiyatları yapılıyor ya... ...ondan keyfime diyecek yok. Ne olimpiyatı, ne olimpiyatı? Efendim, Türkçe olimpiyatı. Ha. 110 ülkeden gelen yarışmacı, sevgi diliyle buluşuyor. Yani Türkçemizle buluşuyor. Yarışmacı çocuklar, gençler... Ülkelerinde açılan Türk okulları sayesinde öğrendikleri Türkçeyle şarkı ve şiir söylüyorlar efendim. Ya Hacıvat, o kadar ülkede Türk okulu mu var? Elbette var birader. Ha, şimdi bunlar Türkçe öğrenmişler, bir de yarışıyorlar. Öyle Karagöz'üm. Üstelik bu sene altıncısı yapılıyor. Vay vay vay. <gülüyor> Maşallah be. Valla şunları duydum benim de moralim yerine geldi. İyi de efendim basında, televizyonda hiç bu gelişmeler gözüme ilişmedi. Bazı medya organları bu güzel olaya duyarsız kalmıyor karagözüm. ...ama bazıları olan bitenleri görmezden geliyorlar efendim. Nasıl görmezden gelinir birader? Yarışmacıların hepsi yeteneklerini Türkçe konuşturuyorlar. Ana dilimizi dünyaya sevgi dili diye duyuruyorlar. Bazıları sevgi dilini bilmiyor. Onlar nefret, husumet ve kıskançlık dilini konuşmayı... ...daha çok seviyorlar efendim. Yazık yahu yazık. Daha geçenlerde Paris Sheraton diye bir, ünlü bir bayan geldi. Geldiğinde... Paris Sheraton değil birader. Paris Hilton. Ha, senin de bildiğin yok. Her neyse işte bu bayan Türkiye'ye geldi diye yer yerinden oynadı. Bazıları neredeyse bunu manşetlerinden duyurdu. Yani bu olimpiyatın bu kadar bile değeri yok mu birader? Onlarca değeri yok. Ama bu Olimpiyatlara dünyanın dört bir yanından... ...hem vatandaşlarımız hem de okullarımızı takdir eden... Evlatlarını seve seve bu okullarımıza gönderen yabancılar ilgiyle takip ediyor efendim. Yani yabancılar bile bu gelişmeleri ayakta alkışlıyor ha. Öyle efendim. <gülüyor> Öyleyse bize de bu Olimpiyatta desteklemek ve ayakta alkışlamak düşer. Ağzın bal yesin Kara gözüm. Olimpiyatın finali bir Haziranda İstanbul Gösteri Kongre Merkezinde olacak. O zaman biz de hemen yer ayırtalım birader. Hiç kaçar mı Kara gözüm? Aldım iki tane davetiye.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 Yazan Serkan Öztürk Seslendiren Savaş Bayındır Serkan Öztürk Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü <gülüyor> yapmayız stüdyodayız Hadi <gülüyor>